Halkın içerisinde günahını söylemeye korkan kimse, günahını haklısın diye meydana bulur, bağırır, çağırır, yaptığı kötülükleri iftiharla anlatır. Zira artık Cenab-ı Hak onu şeytanın eline bırakmıştır, şeytan ona amel leziyetlendirmiştir. Yaptığı fenalı bir iftihar olarak anlatır. Onun için günah sabir oldu mu hemen tövbe istiğfar ve Allah'a rujur.